أَوْرُبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّزِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatü Vesselamu Aleyke Seyyidil Eveline Vel Akhirin Ve ila cemil Enbiya'yı Vel Mutsalim Ve ila cemil Evliya'yı Velhamdülillahi Rabbil Alemin Mukabeleye devam ediyoruz inşallah Allah ayet-i kerimede Dileyen Rabbine varan Bir yol tutsun buyurmuştu. Rabbimize varan yolu tutabilmek için, o yolda yürüyebilmek için, Allah'ın bize vahyettiğini anlamaya çalışmamız gerekir. İnşallah hep beraber anlamaya çalışıp, Rabbimize varan yolu tutup yürüyeceğiz inşallah. Euzubillahimineşeytanirracim, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Velna zi'ati gherka, velnaşitati nesta, ve sabihati sevha. Fesabihati sefha, fel müdebirati emra, yevme tergülfür racife. Bir süre başlamadan önce, genellikle Mekke'de inen sureleri böyledir. Allah önce bir başlangıç yapar, önce bir dikkat çeker. Dalarak çıkaranlara dedi. Derin derin tefekküre dalarak Allah'ın vahilden manayı çıkaranlara. Sonra onu çekip aranlara. Sonra onu süzüp karanlıktan aydınlığı çıkaranlara. Sonra yarışıp öne geçenlere. Sonra emri aralarında çevrenlere andolsun ki, yemin olsun ki, o kıyamet günü geldiğinde yer bir sarsıntıyla sarsılır. Onun arkasından bir sarsıntı daha takrir eder. O gün kalpler yerinden fırlayacakmış gibi çarpar, çarpmaya başlar. O gün insan herkes dünya hayatını yaşarken ne için çalıştığını hatırlar ve anlar. Cehennem açığa çıkarılır, cehennem gösterilir. Her kim ki dünya hayatını tercih edip, sınırı aşıp, Rabbine karşı haddini aşmışsa, muhakkak ki onun varacağı yer cehennemdir. Kim de kendi nefsinin hevasını men etmiş de nefsinin hevasından korunmuşsa, o Rabbinin azametinden, makamından korkup, nefsine tahviz vermemişse, işte onların da varacağı yer cennettir. Allah bizi ayetlerini düşünüp, tefekkür edip, içindeki o manayı, Allah'ın muradını, hikmetini anlayanlardan eylesin. Amin. Karanlıkları o ayetlerle, ayetlerin nuruyla aydınatanlardan eylesin. Amin. Allah bizi yarışanlardan eylesin. Amin. Allah bizi birbirine yardım edip, Allah'ın emirlerini birbirlerine anlatıp tebliğ edenlerden eylesin. Amin. O gün, ölüm anında, kıyamet gününde Allah'ın herkesin neye çalıştığını, neyi tercih ettiğini hatırlayacağı, anlayacağı günde bizi mahcup eylemesin. Amin. Dünya hayatını tercih edenlerden eylemesin. Amin. Rabbinin rızasını, ebedi hayatını, ahireti tercih edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi Rabbinin makamından, azametinden, Haşet duyanlardan eylesin. Amin. Neslinin hevasına uyanlardan eylemesin. Amin. Hevasını men edenlerden, hevasını ilah edilmeyenlerden eylesin. Amin. Sema çatlayıp yarıldığı zaman, yıldızlar dökülüp satsıldığı zaman, denizler birbirine karıştırıldığı zaman, kabirler açılıp içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, her nefis neyi gönderdiğini, ahirette ne gönderdiğini, neyi geride bıraktığını anlamıştır, bilmiştir. Bir yapıp gönderdiklerimiz vardır, bir de yapmayıp geride bıraktıklarımız vardır. Yani Allah bizi imtihanat tabi tutmuş, hadi kulum kazan, yap demiş, onu yapmayız geride bıraktığımızda, Allah onu da önümüze koyar, bak yapmadın, emrimi biliyordun, neden razı olacağını biliyordun, bak yapmadın deyip onu da önümüze koyar. Devam ediyor, ey insan, seni kerim olan Rabbine karşı böylesine mağrur eden şey nedir? Seni böyle aldatan şey nedir? Eğer biri Rabbinin rızasını kazanamamışsa, Allah'ın kendisine verdiği imkanı değerlendirip, ahirete göndermemişse, geride bırakmışsa Allah soruyor, seni kerim olan Rabbine karşı böylesine mağrur eden nedir? O ki seni yarattı, seni yaratan O'dur. Sana şekil verdi, biçim verdi. Seni dilediği şekilde, en güzel şekilde seni düzene koyup, seni tertip edip, seni yarattı. Neden Rabbine karşı böyle nankörsün, nankörlik yapıyorsun? Neden Rabbine güvenmiyorsun? Doğrusu böyle yapanlar Allah'ın dinini yalanlıyor, yalanlamıştır. Allah'a güvenmemiş, Allah'ın koyduğu hükmü de yalanlamıştır. Üzerinizde hafıza melekleri vardır. Onlar kerim olan katiflerdir. Siz her ne yaparsanız onu bilirler ve onu yazarlar. Elbette ki iyi yapanlar, doğru yapanlar mutlaka onlar Me'im cennetindedirler, o facirler de, yanlış yapanlar da, o Allah'a karşı suçlu olanlar da, onlar da cehennemin içindedir. Onlar o kıyamet günü cehenneme girecekler, orada yok olup gitmeyecekler, orada ebedi olarak kalacaklar. Din günü nedir biliyor musun? dün günü o gündür ki hiçbir nefis başka bir nefis için hiç kimse başka biri için hiçbir şey yapmaya kadir değildir, malik değildir. O gün emir Allah'ındır. Yalnızca Allah'ındır. Allah bizi kendisine karşı mağrur olanlardan eylemesin. Amin. Allah perdeyi açıp neyi gönderip neyi geride bıraktığımızı önümüze koyduğunda Allah'ın rızasını kazarmak için her imkanı değerlendiren kullarından eylesin. Allah'ın bizi en güzel surette yaratmasına hamd edenlerden, şükredenlerden eylesin. Amin. Rabbinin nimetini unutmayanlardan eylesin. Amin. Ey insan, muhakkak ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba sarf ediyorsun. Gayret üstüne gayret sarf ediyorsun. Senin bu çaban Rabbine kavuşuncaya kadar devam eder. Her kimin kitabı sağdan verilirse... ...o kolay bir hesapla hesaba çekilir. ehriyle sevinçle döner. Kimin de kitabı arkasından verilirse... O hemen feryat edip yok olmayı diler. O şiddetli bir ateşe atılır. Daha önce dünya hayatında o kendi ehli içinde, aile evladı içinde sevinçliydi. Sanki hiç hesap vermeyecekmiş gibi, Rabbine dönmeyecekmiş gibi hayatı yaşıyordu. Rabbinin kendisini gördüğünü evet, unuttu. Ciddiye almadı. Ant olsun ki o gün hazır hale girecektiniz. Evet. Ne oluyor ki onlara? Onlar Allah'a iman etmiyorlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman da secde etmiyorlar. Hayır. Onlar kafirdirler, yalancıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Onların işlerinde sakladıklarını en iyi bilen Allah'tır. Onları elin bir azapla müjdele. Yalnız iman edip salih amel isteyenler müstesna. Onlar için tükenmez bir nimet vardır. Allah bizi kendisine karşı çaba üstüne çaba gösterenlerden eğlenmesin. Kul olmamak için çaba gösterip, dilenip, başka tarafa gidenlerden eylemesin. Amin. Allah'tan yüz çevirenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi Allah'a teslim olanlardan eylesin. Allah'ın her emri, her vahyi karşısında işittik ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Allah'ın şaşkın halde bıraktığı kimseye kimse hidayet edemezsin ona yardım edecek kimse de bulamazsın. Sen yüzünü Allah'ın hanif olan Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan dinine dönder. Yüzünü Allah'ın fıtratına çevir. Allah insanı o fıtrata üzere yaratmıştır. Allah'ın fıtratına çevir. Allah insanı o fıtrat üzere yaratmıştır. Evet. Allah insanı kendi zatının fıtratı üzere yaratmıştır. Fitrete <gülüyor> Allahi'lleti teterennase aleyha. Allah'ın fıtratı ki, Allah insanı o fıtrat üzere yaratmış. Yani ruhundan nefretmiş, o Allah'ın fıtratıdır. O değişmez. Bütün insanlar doğarken... Allah'ın nefreti o ruhla gelir, mümindir, Müslümandır, Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Sen ona geri dön dedi. Sen yüzünü, Allah'ın seni yaratmış olduğu fetrata dönder. İşte dost doğru din, dost doğru yol budur. Ama insanların çoğu bilmezler. Allah'a yönelip, ona itaat edin ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olun. Namazı, ikana edin. Müşriklerden olmayın. O kimseler ki dinlerini parça parça, fırka fırka yapmışlardır. Her o dinlerini parçalayan fırkalar, her biri kendi yanlarındakiyle sevilmekteler. Siz böyle yapmayın. Siz Allah'a bu şekilde şirk koşmayın. Dininizi parça parça edip kendinizdeki parçayla sevilmeyin. Din bir bütündür, hayat bir bütündür. Ya Kur'an'ın bütününe iman edersin, bütünü alırsın ya da onu parçalayıp bir parçasını alırsın. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Diyenleri, kardeş bilmeyenler dinini parçalamıştır. Benim tarikatım, benim cemaatim, benim mezhebim, benim partim diyenler dinlerini parçalamışlardır kendi aralarında. Din hayat biçimi demektir aynı zamanda. Sadece bunu söylemek yetmez. Hayatında bunu yaşaması gerekir. Allah bizi dinini parçalayanlardan eylemesin. Herhangi bir fırka eylemesin. Dinin bir parçasını alıp din bende deyip onunla sevinenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi bütün kitaplara, kitabın bütününe iman edenlerden eylesin. Amin. Bütün müminleri, müslümanları kardeş olarak bilenlerden eylesin. Amin. Bir mümin olarak Allah için sevenlerden eylesin. Amin. Gerektiğinde kardeşliğini gösterip onlara yardım edenlerden eylesin. Amin. İnsanların cennete gidebilmesi için, iman edebilmesi için, hidayete erebilmesi için fedakarlık yapan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi, yüzünü, Allah'ın fıtratına, el esmaül Hüsnaya çevrenlerden eylesin. Amin. O yol üzerinde yürüyenlerden eylesin. Allah'ın el esmaül Hüsnasını kazanan kullarından eylesin. Amin. Onlar görmedilerimi Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine de rızkı daraltır. Mutlaka bunda iman eden bir kavim için ders vardır, ibretler vardır. yakınlara, akrabaya hakkını ver. Fakirlere, miskinlere yardımı yap. Yolda kalmışa yardım et. Allah'ın cemarını isteyenler için hayırlı olan budur. Onlar felaha erenlerdir. Rahim. İnsanlar biz iman ettik. Demeleriyle onları imtihana tabi tutmadan öyle kabul edip öyle bırakacağımızı mı izan ederler? Onları böyle söylemelerinden dolayı imanını kabul edeceğimizi mi zannederler? Böyle mi hesap ediyorlar? And olsun ki kim her neyi söylüyorsa Allah onu bilir. Allah doğru söyleyenleri de bilir, yalancıları da bilir. And olsun ki biz onları da onlardan öncekileri de imtihana tabi tuttuk, imtihana tabi tutacağız. Gerçekten iman etmişler mi, etmemişler mi? Yoksa iyilik yapanlar da, kötülük yapanları, iman edenler de, iman etmeyenleri bir mi tutacağız? Onlar böyle mi hüküm veriyor? Bu ne kötü bir hükümdir? Kim Allah'a vasıl olmayı biliyorsa, arzu muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği o an mutlaka gelecek, o zaman mutlaka gelecek seni ve alim olan O'dur kim cehbet eder, cihat ederse onu kendi için, kendi nefsi için yapmıştır muhakkak ki Allah bütün alemlerden müstahınidir hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacı yoktur ama Rabbini isteyen, Rabbinin cemalini isteyen, bunun için cehd etsin, cihad etsin, çabasını, gayretini sarf etsin. Allah'ın ona değil, onun Allah'a ihtiyacı vardır. Demek ki Allah'ın cemalini istemek lazımdır. Bunun için bir de cehd edip, çaba gayret sarf etmek lazımdır. Bu Ankebi Suresi 5 ve 6. ayetlerdi. ''Men kâne yercü Allah dedi. Kim Allah'ın veşini, yüzünü, cemalini istiyorsa, o an gelecek, o vakit gelecek. Sana düşen Allah için çabani, gayretini, cehdini sarfetmektir, cihadini yapmaktır dedi. Sen yap, o an gelir. Allah kimin ne yaptığını biliyor buyurdu. Bununla beraber iman edip salih amel işleyenlerin günahlarının üstünü örteriz. Onlara yaptıkları amelin en güzeliyle mukabele eder mutlaka onların mükafatlarını veririz. Biz insana, anasına, babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Güzellikle muamele etmesini tavsiye ettik. Bununla beraber, eğer onlar herhangi bir konuda Allah'ın emrine karşı başka bir şey söylerlerse, seni herhangi bir konuda Allah'ın emrinde Allah'tan başka tarafa yöneltmeye davet ederlerse, bundan dolayı seninle mücadele ederlerse, onlara itaat etme. Hepinizin dönüşü bana verir. Hesabı bana vereceksiniz. Anaya babaya değil. Sonra ben size yaptıklarınızı haber vereceğim. İman edip, salih amel işleyenleri de mutlaka iyilerin, salihlerin işine katacağız. İnsanlardan kimisi var ki Allah'a iman ettik derler. Ama Allah yolunda bir eziyete, bir sıkıntıya uğradığı zaman, İnsanlardan gelen sıkıntıyı sanki Allah'ın azabıymış gibi zanneder, öyle tutar. Allah'ın azabı insanlardan gelen sıkıntıya benzemez. Böyle bir durumda mümin gibi davran. Kaçma. Ama eğer Allah'tan bir zafer gelirse, bir nimet gelirse müminlere biz de sizinle beraberdik derler. Ama sıkıntı anında o musibet anında imanından vazgeçer. Allah bütün alemlerin göçünde olanları en iyi bilen değil midir? Allah sizi bilmiyor mu? Ama intihan neden böyle vardır? Sıkıntı neden böyle vardır? Allah iman edenleriyle Münafıkları birbirinden ayıracak, iman edenler de, münafıklar da belli olsun, belli olacak. Allah bizi iman edip salih amel işleyenlerden eylesin. Amin. Günahlarını örttüğü kullarından eylesin. Amin. Allah bizi anasına, babasına, ihsanda bulunan, iyilikte bulunanlardan eylesin. Amin. Herhangi bir konuda bizi Allah'tan başka tarafa davet ettiğinde, onlara itaat etmeyenlerden eylesin. Onlara yardım edenlerden eylesin. Allah bizi, biz iman ettik deyip imanında sadakat gösterenlerden eylesin. Allah yolunda bir eziyete, bir sıkıntıya uğradığında, İmanını terk edenlerden eylemesin. Amin. Ben bunu kabul edemem diyenlerden eylemesin. Amin. Benim gücüm buna yetmez diyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi müminlerle gerçek manada beraber eylesin. Amin. Allah bizi imtihana tabi tuttuğunda bizi iman etmiş olanlardan eylesin. Amin. Münafıklardan eylemesin. Amin. O haklı hakikati örtenler, nankörler, küfredenler derler ki, bizim yolumuza uyun, tabi olun, sizin günahınız bizim boynumuzda olsun. Günahlarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki onlar hiç günahını yüklenemezler. Onlar yalancıdırlar. Onlar mutlaka hem kendi günahlarını yüklenecekler, hem de kendi yükleriyle beraber birçok yükleri de yüklenecekler böyle söylediklerinden dolayı. Onlar Allah'a iftira atıyor. Bundan dolayı mutlaka onlar hesaba çekilecekler. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza eylesin. Amin. Başkasına senin günahını benim boynuma şunu yap diyenlerden eylemesin. Sen benim gibi yap, senin günahını ben yüklenirim diyenlerden eylemesin. Allah bizi haddini bilenlerden eylesin. Allah'ın en ince ayrıntısına kadar hasab sorduğuna iman edenlerden eylesin. Amin. Allah yerleri ve gökleri hak ile yaratmıştır. Muhakkak ki bu ayetlerde müminler için ibretler vardır, dersler vardır. Sen, sana vahyettiğimiz kitabı oku, namazı ihame et. Namaz sizi her türlü edepsizlikten, uygunsuzluktan, fehşadan men eder. Elbette ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah sizin ne yapacağınızı bilir. Sana ganimetlerden soruyorlar, de ki ganimetler Allah'ın ve Resulünlendir. Allah'a karşı takvas sahibi olun, birbirinizin arasını ıslah edin, barıştırın. Allah'a ve Resulüne itaat edin, eğer siz müminseniz. Eğer siz müminseniz, bunu böyle yaparsınız. Allah'a ve Resulüne itaat edersiniz, birbirinizin arasını da düzeltirsiniz, bozmazsınız. Gerçek müminler o kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde onların kalpleri titrer, ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, onlar imanlarını arttırırlar. Onların imanları artar. Ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler. Onlar namazlarını ikame ederler. Onlara rızık olarak verdiğimizden infak ederler. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Hakiki müminlerdir. Onların Rableri katında dereceleri vardır. Onlara kerim bir rızık bir de bakiret vardır. Allah bizi, Allah'a ve Resulüne itaat edenlerden eylesin. Amin. Birbirlerinin arasını bulanlardan eylesin. Amin. İslah edenlerden eylesin. Amin. Barıştıranlardan eylesin. Amin. Dedikodu yapanlardan Amin. eylemesin. Amin. Fitne çıkaranlardan Amin. eylemesin. Savaştan yana olanlardan Amin. eylemesin. Amin. Allah bizi gerçek müminlerden eylesin. Amin. Allah zikredildiğinde kalbi ürperen, titreyenlerden eylesin. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıranlardan eylesin. Amin. Bütünüyle Allah'a tevekkül edenlerden eylesin. Amin. Namazı ikame edenlerden eylesin. Allah'ın kendisine rızak olarak verdiğinden, infak edenlerden eylesin. Allah'ın işte bunlar hakiki müminlerdir dediği kullarından eylesin. Amin. Dereceleri ihsan eylesin, ikram eylesin. Amin. Allah mutlaka hakkı tanıtır. Hakkı hak olarak tanıtır. Hakkı mutlaka batıl üzerine bindirir, batını hak ile yok eder. Hak nurdur, batıl karanlık. Nur geldiğinde karanlık yok olur. Allah bunu mutlaka yapar. Her bir kul için bunu mutlaka yapar. Kul yeter ki hakkı istesin, Rabbini istesin, Rabbinin nurunu istesin. Mücrimler hoşlanmasa da Allah bunu yapar buyurdu. Ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler, Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. O'ndan yüz çevirmeyin. O'nu işitip dururken O'ndan yüz çevirmeyin. Şu kimseler gibi olmayın. İşitmedikleri halde işittik derler. Dinlemedikleri halde dinledik derler. Anlamadıkları halde anladık derler. Bunlar sağırlardır. Hakkı ikrar edemeyen dilsizlerdir. Allah yanında en şerli mahluklar bunlardır. Bunlar akıl erdiremeyenlerdir. Aklını kullanmayanlardır. Allah katında en şerli olanlar, Aklını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah onda bir hayır olduğunu bilseydi, elbette ki Allah hayır olup olmadığını bilir, onda bir hayır olduğunu bilseydi, mutlaka ona işittirirdi. O kurağının üzerindeki, gönlünün üzerindeki perdeyi kaldırır, ona işittirirdi. Eğer onlara işitirse bile onları yine yüz çevirirler. Çünkü onlar dönektirler. Bundan dolayı işitmiyor, Allah da işittirmiyor. Ey iman edenler! Allah'ın, Allah ve Resulünün davetine icabet edin. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman ki Allah ve Resulü sizi hayat veren şeye, vahyine, ayetlerine davet ettiğinde onun davetine icabet edin. Allah bizi Allah ve Resulü'nün davetine icabet edenlerden eylesin. Allah'ın Resulü'nü, Allah'ın vahyini işittiği halde ondan yüz çevirenlerden eylemesin. İşitmediği halde, anlamadığı halde ya da anladık diyenlerden eylemesin. Kulak verenlerden eylesin. Amin. Gönlünü açanlardan eylesin. Amin. Allah bizi o aklını kullanmayan, o sağır olan, dilsiz olan, hakkı işitmeyen, hakkı ikrar etmeyen, söylemeyen kullarından eylemesin. Amin. Ey iman edenler. Allah'a ve Resulüne hainlik yapmayın. Hem siz zaten bunu biliyorsunuz. Hainliğin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Eğer Allah'a ve Resulüne, O'nun getirdiği Allah'ın vahyine hainlik ederseniz, emanetlerinizde hainlik etmiş olursunuz. Şunu bilin ki, mallarınız, evlatlarınız sizin için bir imtihandır, bir fitnedir. Ama asıl hayat, asıl mükafat Allah katındadır. Bunun için ne mallarınıza ne de evlatlarınıza güvenmeyin. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a karşı takvah sahibi olursanız, Allah'ı ciddiye alır, sorumluluğunuzu kabul eder, yerine getirmeye çalışırsanız, Allah size hakla batılı ayıran bir anlayış verir. Size bir fırkan verir. Onunla Neyin hak, neyin batıl olduğunu anlarsınız. Eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız tabii. hem de sizin günahlarınızı örter, kötülüklerinizi örter, sizi mağfuret eder. Allah büyük fazlın sahibidir. Size fazlından ikram eder, ihsan eder. Allah bizi Kainlerden eylemesin. Allah'a ve Resulüne hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Emanetlerine hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Malın, evladın fitne olduğunu bilenlerden eylesin. Amin. Allah bizi takva sahibi eylesin. Amin. Allah bizi hakla batılı, doğruyla yanlışı, ayır eden, fırkhanı ihsan eylesin. Amin. Allah bizim günahlarımızı, kötülüklerimizi öptüğü kullarından eylesin. Mahsiret ettiği kullarından eylesin. Amin. Faziletini ihsan ettiği kullarından eylesin. Amin. Kafirler, münafıklar, müminlerin dışındakiler, onlara ayetlerimiz okunduğu zaman onlar derler ki, işittik. İşittik ve anladık. Ama istersek, biz de bunun gibi söyleyebiliriz, söyleriz derler. Bu sıradan bir söz gibidir, ben de böyle söyleyebilirim der. Ben de bu ayet gibi konuşabilirim der. Kim söylüyor böyle? Allah'ın vahyini, Allah'ın kullarına takdim etmeyen ben de bir dine ait bir kitap yazdım. Buyurun bunu oku, dinini bundan öğren diyen bilerek veya bilmeyerek ya cehaletinden ya da ihanetinden yapmıştır bunu zaten. Dinin kitabı olarak, imanın kitabı olarak başka bir kitap önümüze koyduysa bu durumda o da ben de bu ayetler gibi konuşabilirim, söyleyebilirim. Hatta ona gerek yok. Sen bunu oku diyen herkes... Evet. Onlar azabı hemen hak etmişlerdir. Onlara elin bir azap vardır. Ama sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Kim Allah'ın kullarını Allah'ın mescidinden, mescidi haramdan men ederse onlar kafirlerin ta kendisidir. Ancak müttakir olanlar Allah'ın emrine itaat eder. Allah'a kasit sorumluluğunu bilenler Allah emrettiği için orayı ziyaret eder. Ama bu mani olanlar da kafirlerin ta kendileridir. Muhakkak ki kafir olan kimseler, kafirler Allah yolunda mel etmek için çaba gayret harf ederler. o küf edenler mutlaka cehennemde toplanacaklar. Burada şunu da anlamak lazım. Diyelim ki kardeşlerimizden biri haza gitmeyi, ömreye gitmeyi, Allah'ın beytini ziyaret etmeyi dilemiş. Aynı hüküm onun için geçerlidir. Bakıyorsun ailesi mazeret üretiyor. Daha gençsin ya da sonra gidersin ya da daha şu işlerimiz var. Daha evimiz yok, daha bekar kardeşlerimiz var. Mesela, deyip onun men etmeye çalışır. Niye men ediyor? Allah'ın hükmünü bilmediği için. Bizse buna cesaret edemez. ondan men Allah'ın kafir dediğini bilmiyor çünkü. Allah'ın hükmü kıyamete kadar geçer denir. Sadece men etmek değil. Men edecek şekilde bir kelime söylese bile bunu hesabını veremez. Allah ben kullarımını davet ettim. Oraya yol bulmaya çalışın. Yol bulabilen herkes mutlaka bütün insanlar orayı ziyaret etmelidir. Benim insanlar üzerindeki hakkımdır dedim. Sen niye mani oldun dese kim ne cevap verebilir? Sadece bu konuda bir kelime söylemiş olsa bile İmanını kaybeder, Allah'ın gazabına uğrar. Onun için insanın Rabbine karşı hedefli olması gerekir. Ama bilmeyince konuşur. Anlamayınca konuşuyor. Kendini ateşe atıyor, Allah'ın gazabına atıyor, haberi yok. Allah'ın ve Resulüne itaat edin. Aranızda çekişmeyin. Sonra, sonra kokunuzu kaybedersiniz. Sonra aranızdaki o muhabbeti kaybedersiniz. Gücünüz gider, kuvvetiniz gider. Böyle bir durumda yapılması gereken bir şey varsa o da sabretmektir. Eğer taraflardan biri tartışıyorsa, çekişiyorsa sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Kim sabrettiyse o tartışma anında Allah onunla beraberdir. Diğeri Rabbini kaybetti. Şu şeyler gibi olmayın. Onlar çalım satarak gösteriş yaparlar. Allah yolundan alı koymaya çalışıyorlar. Allah onların amellerini kuşatandır. Şeytan onlara amellerini süslü göstermiş. Allah bizi çekişenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi birleştirenlerden eylesin. Amin. Sevdirenlerden eylesin. Amin. Herhangi bir sıkıntı anında Tartışma anında sabredenlerden eylesin. Allah'ın beraber olduğu kullarından eylesin. Amin. Allah yolundan alıkoyanlardan eylemesin. Bir kavim kendini değiştirmediyse, Allah onların üzerindeki nimetini değiştirmez. Allah semi ve alim ulandır. Allah sizin aranıza, müminlerin arasına ülfet koymuş, sevgi koymuştur. Eğer siz yeryüzünde bulunan her şeyi verseydiniz, bu sevgiyi onların arasına, onların gönlüne koyamazdınız. Ama Allah bu sevgiyi ikram etti, ihsan etti. Muhakkak ki Allah aziz ve hekim olandır. Eğer müminler arasında sevgi yoksa, Allah kendinden onlara sevgi demiş demektir. Eğer müminleri birbiri sevmiyorsa, onlar mümin değil demektir. Çünkü Allah mutlaka o sevgiyi verir. Ben verdim diyor. Bütün dünyayı verseydiniz bunu veremezdiniz. Ama ben verdim. Kime? Müminlere. Müminleri birbirlerini severler. Bu sevgiyi ben veriyorum buyurur. Hiçbir şeyle bu sevgiyi yapamazdınız ama ben ikram ettim. Eğer bu sevgiyi bulamamışsak, kaybetmişsek bu durumda imanımız yok demektir. Allah o sevgisini verdiği kullarından eylesin. Amin. Müminleri sevgi bağıyla, o ülfet bağıyla birbirlerine bağladığı müminlerden eylesin. Amin. Bir ve beraber eylesin. Amin. Eğer müminler bir ve beraber olursa. O müminlerden üç yüz kişi olursa, iki bin kişiye bedeldir dedi. Allah yolunda ister savaş olsun, ister herhangi bir konuda hizmet olsun, eğer 20 kişi olursa 200 kişi, 200 kişi olursa 2000 kişiye bedeldir dedi. Kafir olan kimseler birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz Allah'ın emrini yerine getirmezseniz yeryüzünde büyük bir fesat meydana gelir. Eğer bir fesat varsa müminlerin Allah'tan yüz çevirmelerinden dolayıdır. Onlar ki iman ettiler, Allah yolunda hicret ettiler. Onlar ki, o hicret edenleri barındırdılar, onlara yardım ettiler, işte bunlar gerçek müminlerdir. Onlar için maksiyet ve kerim bir rızık vardır. O kimseler ki sonradan, onların sonra imal edip, onlar da hicret etmişlerse, onlarla beraber cihad etmişlerse, işte onlar da onlardandır. Allah bizi gerçek manada iman edenlerden eylesin. Amin. Gerektiğinde Allah yolunda hicret edenlerden eylesin. Amin. Allah yolunda cihad edenlerden eylesin. Amin. Allah yolunda birbirine yardım eden ensarlardan eylesin. Amin. Allah bizi kendini mümin zannedip, mümin olmanın gereğini yerine getirmeyenlerden eylemesin. Amin. Kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Allah'ın verdiği imkanı değerlendirilerden eylemesin. Amin. Allah kendisine imkan verdiği halde yüz çevirenlerden, hainlik yapanlardan eylemesin. Allah'ı kandırdığını zannedip kendini kandıranlardan eylemesin. Amin. Allah bizi huzura adırken huzurunda mahşup eylemesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.